Tamam hocam, şunu da cebinizde koyun. Şeyin adı neydi? Tamam, adıla ben. Ersen, Ersen. Ersen. Heh, Ersen. <gülüyor> ben hayatı buluşurum, hayatı sez ediyorum ya. Tamam. Alhamdulillah Rabb al-alamin ve laqabetul muttaqin ve lauduan illa al-azzalimin. Ve salat ve selamü ala ashraf limiyy ve almursselin. Salawatullahi ve salamuhu taala عليهم ve alena ajmäin. Allahum alemna bima yinfana ve infana bima allemtana. Fainn k ala ma qadir. Allahum azal ve almuslimin ve ve bir rahmetike ya arhamarrahimin Allahumma inna nesalukal affe vel afya vel wal muvaffatet daime fi dini ve dünya vel ahira vel ve fevze bil cenneti vel necata minel nar ya Rabbil alemin Ey bizleri yaratan Rabbimiz sen bizleri bütün hayırlara muvaffak eyle Ey bizleri yaratan yüce Rabbimiz bütün sevaplara bizleri nail eyle Ey bizleri yaratan Rabbimiz Hazreti Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere göstermiş olduğu hak yoldan o çizgiden bizleri ayırma ya Rabbi Elhamdülillahi nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nesta'gfiruhu Ey bizim Allah'ımız Senden yardım dileriz günahımızın affını Senden dileriz bütün hayırlara muvaffak olmamızı yegane Senden dileriz Nerede olursak olalım Çalınacak kapı senin kapındır Ya Rabbi başka kapılara bizleri Muhtaç eyleme ey bizim Allah'ımız Evet değerli Kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Bulunmuş olduğunuz meclisimizi Sizlerle münevver kıldık Allah hepinizden razı olsun Değerli kardeşlerim Her şeyden önce Malumdur ki Naci kardeşimizin kızını Esen kardeşimizle everme fırsatını bulduk. Allah bunları muvaffak eylesin, hayırlı ve saadetlere vesile kılsın evlenmelerini Rabbim. Bunları hak ve doğruluk üzerinde toplamayı nasip eylesin. Onların hayatlarını dünyada ve ahirette mutlu kıldığı gibi rızıklarını bol eylesin. Hain gözlerden korusun, kötü niyetlerden arındırsın, kendilerini dünyada ve ahirette mesut edecek zürriyetler nasip eylesin. Evet değerli kardeşlerim evlenme İslam'da büyük bir önem taşımaktadır. Nitekim Allah'ın Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde hakeza kendi kızlarını kendi kızlarını kendi eliyle evelmiştir. Allah'ın Resulü çok evliliklere de şahit yaparaktan Sahabe-i nikahlarını kıymıştır. Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü eshab-ı kirama evlilikle ilgili de çok büyük tavsiyelerde bulunmuştur. Ve şöyle demiştir. Ya maşara şebab men amin minkumul ve abqatu basar. Ey gençler, <gülüyor> ey gençler sizlerden kimin evlenmeye gücü yetiyor ise evlensin. Çünkü bu evlilik kendisini muhafaza etmek için, haramlardan korumak için en büyük fırsattır diyerekten Allah'ın Resulü, sahabe-i kirama, eshab-i kirama ve güzün sahabelere o gençlere ve bütün gençlere hitap etmiştir. Evet, değerli kardeşlerim hal böyleyken hal böyleyken Bizler de 20. asırda yaşar iken yaşar iken kendimizi kendimizi muhafaza yapmak için kendimizi hak yolunda muhafaza etmek için elbette ki alınması tedbirlerden en büyük tedbirdir evlenmek değerli kardeşlerim. Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki o ashab-ı kerâm sahabelere baktığın zaman her birinin kalbinde iman fışkırıyor idi. Kalplerine o kadar sevgi yerleşmişti ki o büyük sahabelerin. O genç sahabelerin Resul-i Efendimiz'in cemalını görmedikçe rahat etmiyorlar idi. Sabahı zor sabah diyorlar idi. Gece uyandıklarında Peygamber Efendimiz'i anıyorlar idi. Peygamber Efendimiz'in cemalını ne zaman göreceğiz diye heyecan içerisinde yaşayan o büyük sahabeler, o evlatları, o gençler, o gençler Resulullah Efendimizin meclisinde bulunduğu gibi bulunduğunda işte Allah'ın Resulü onlara bakaraktan o güzel gençlere bakaraktan o iman dolu kalpler iman dolu münevver insanlara bakaraktan onların cemaline karşı onlara karşı onların huzurunda mübarek mübarek sedası ile o güzel sesi ile ya maşara şebap ey gençler Ey gençler Ey gençler Kimin gücü yetiyor ise Evlensin Kimin gücü yetiyor ise Evlensin Diyarekten sahabeye bu şekilde hitap etmiştir O genç sahabelere Oradaki bütün sahabelere Hitap hepimizedir değerli kardeşlerim İmanı korumak Bir takım kaidelere mahsus olduğu gibi İçtimai hayatta da Kendimizi korumak elbette ki elverişli önemlerden bir tanesidir değerli kardeşlerim. Evet bundan dolayı gene Allah'ın Resulü şeyle buyuruyor. Layek buli imanul mer <gülüyor> illa bizivaç. Kişinin imanı, kişinin imanı evlenmekle tekamül bulur diye buyuruyor. Kişinin imanı evlenmekle tekamül bulur diye buyuruyor Allah'ın Resulü. Evet. Elbette ki fıtrı halimizdendir. Bazı meseleler fıtrattan gelmektedir. Neslimizin devam etmesi için, insanlarımızın devam etmek için ümmeti Muhammed, ümmeti Muhammed çoğalması için, neslin gelişmesi için, insanları öldürmek olmak, önder olmak için Müslümanların elbette her şeyde, her şeyde ileri olması gerekir. El mukminul qaviyyu hayrun min el mukminud Gözlü bir Müslüman, kuvvetli bir Müslüman, sözlü bir Müslüman, idareli bir Müslüman, kalbi doğru bir Müslüman, vücutta güçlü olan bir Müslüman. Diğerlerinden elbette ki hayırlıdır diye buyurur Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Salatu ve selam onun üzerine olsun. Ey Allah'ın Resulü, ey Peygamberimiz, ey beşere rahmet olan gelen Allah, Allah'ın Resulü senden, razıyız. Hel bellahtar Risale diye buyurdun. İman ettiğimiz gibi tebliğine de şahitlik yapıyoruz. Ey Allah'ın Resulü. Senin sevgin, senin ihtiramın kıyamete kadar senin sevgini yaşatacak, insanlara nakşedecek, belgedecek nesiller elbette ki olacaktır. Evet değerli kardeşlerim Allah'ın Resulü'nü sevmek imandandır. Onun yolunda yürümek, onun yolunda yürümek imanın yegeren uğrudur. Bizler ise, bizler ise Allah'ın Resulü'nü, hadislerini yerine getirmek için gayret eden birer nesiliz değerli kardeşlerim. 20. asırda kendimizi korumak için fıtrattan gelen evlenme meselesini ihmal etmememiz lazım değerli kardeşlerim. Bu ihmal ediliyor. İhmal ettikçe de gençler arasında bir daha fitne fesadın meydana gelmesine vesile oluyor. Bunları kapatmak için... Bunları elde etmek için elbette ki Allah'ın Resulü'nün tavsiyetini yerine getirmemiz gerekiyor. Bazı hallerde evlenmek vaciptir. Naktiresi güzel ise, gücü yeter yetiyor ise o kişinin evlenmesi elbette ki ulemanın görüşüne göre vaciptir. Evlenmesi gerekiyor. Tehiri mümkün değildir. Tehiri mümkün değildir. Tehiri mümkün olsaydı Allah'ın Resulü bu tavsiyeyi bizlere bulunmazdı. Evet Allah'ın Resulü gene bir hadiste buyuruyor. Tezevecil vedudel velud feinni ubâhibikumul bu baba ne kadar güzel bir hadis Allah'ın Resulü Allah'ın Resulü Allah senden razı olsun ey Resulümüz Tezawvul ve sizler çok doğuran kadınla Sevgili kadınlarla evleniniz. Çünkü kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı ben sizinle iftihar edeceğim. Sizinle sevineceğim. Benim ümmetim çok diyeceğim. Benim ümmetim kendilerine evlenmek korudu, evlenmek de korumuştur diyeceğim. Benim ümmetim şu kadardı diyerekten diğer milletlere karşı övüneceğim diyor. Allah'ın Resulü bu şekilde buyuruyor. Evet değerli kardeşim. Ayet-i Kerime'de buyuruyor. Sizler evleniniz. Evlenmekten geri kalmayınız. Bir tane, iki tane, üç tane ve dört taneye kadar. İmkan dahilinde İslamiyet'in emridir değerli kardeşlerim. Görüyorsunuz dünyada ceryan eden hadiseleri. Suriye'deki hadiseleri ceryan eden hadiseleri görüyoruz. Bostehir'sektekini gördük. Azar gördük. Ve diğer İslam ülkelerinde de gördük. Nesiller gittikçe azaldı. Geriye kalan kadınlara kimler sahip çıkacak? Kimler onları koruyacak? Kimler onları yedemine alacak Allah Rabbil Alemin Celle Fü'la düşünmüş. Ümmeti Muhammed'in geriye kalan ailelerine sahip çıkmak için bizlere bu fırsatı vermiştir. Elbette ki bazı haller bizlere garip düşmektedir. Bazı İslam usuller İslamiyetin içinde garip düşmüştür değerli kardeşlerim. İşte onlardan bir tanesi de yaşanmadığı halde, olduğu halde Allahu Teala'nın müsaade etmiş olduğu halde birden fazla almak Hristiyanlara aittir. Onlar bize ait değildir. Bizden fazla evlenmek Evlemde Hristiyanlar olamaz ama bizde olabiliyor. Neden olabiliyor? Ne gibi faydeleri var? Faydalarını yaşadıkça görüyoruz işte. Bugün İslam nesilleri, İslam nesilleri, erkekleri savaş meydanlarında vefat ederken, şehit düşerken, şehit düşerken geriye kalan dul kardeşlerimiz, dul kadınlar, onların kızları kimler sahip çıkacak? Kimler bakacak? Kimler idare edecek? Mahrumdur ki dünyada Kadın nesli erkekten çoktur. Kadın nesli erkekten çoktur. Yaratıcı bu şekilde taktayın etmiştir. Allah bunu böyle kılmıştır. Ve böyle de emretmiştir. Biz olduğumuz zamanı biliriz. Geçmiş başımızdan geçen halleri taktirde ederekten biliriz. Ama buradan bir an sonra ne gelecek? Ne bitecek? Başımıza neler gelecek? Bir sene sonra, 6 ay sonra, üç ay sonra ne olacak? Bizler bunu bilemeyiz. Bilen Allah'tır. Zamanı yaratan, Mekânı yaratan, her şeyi takdir eden, her şeyi bilen Allah'tır. Allah'tır bizlere yaşama hayatını çizen, yaşama hayatını gösteren, bize erdemli öğreten Allah'tır. Erdemliği bildiren Allah'ın Resulüdür. O bildirmiştir ve o öğretmiştir. Evet Allah'ın Resulü beşer ama veleysekel kel beşer. Bir beşerdir ama bizler gibi beşer değildir. O Allah'ın Resulü bir insandır bizler gibi ama Bizlerdeki vasıflar, ondaki vasıflar asla bizde yoktur. O bir beşerdir ama diğer beşerler gibi değildir. Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü hayat çizgisini bizlere göstermiş. Allah'tan almış olduğu o ilham yoluyla bizlere her şeyi öğretmiş ve göstermiştir. Allah'ın bizleri peygamberine tabi olmayı nasip eyle ya Rabbi. Onun yolundan ayırma ya Rabbi, onu sevmeyi. Onu sevmeyi, onu sev sevdirecek amelleri, onu sevenleri sevmeye nasip eyle bizleri ya Rabbi. Evet değerli kardeşlerim. Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü şabab ve gençlere bu şekilde hitap ediyor. Onun hitabı belli olmuştur ve kıyamete kadar ben temessek gibihi fakat neca Kim Allah'ın Resulü'nün hadislerine uyar. Onun yolunda devam edecek olursa fakat necaa kablel ahire ahiretten önce Gelecek hayatını kurtarmış olur Gelecek hayatını çizmiş olur Gelecek hayatını tedbir etmiş olur Bütün tedbirleri almış olur Evet değerli kardeşlerim Hiçbir zaman unutmayalım ki Unutmayalım ki Bu dünya bu dünya ahiretin mezasıdır Ahiretin çiftliğidir Ahiret için bir hazırlıktır Ahiret için bir yol açan Bir açan bir meydandır Bu meydanda ne ekel ne kazanırsan işte o meydana o meydandan ahirete o şekilde intikal edecek, o şekilde gideceğini alacağını göreceksin. Vemen yamel miskalı zarlatin hayran yara, vemen yamel miskalı zarlatin şerran yara. Kim bu dünyada en ufak bile hayır gör, yapmış olsa ahirette bunu görecektir. En ufak bir şer yapsa da bunu ahirette görecektir. Kullu amelin yüzde bir maamil her nefis yapmış olduğu amelle kıyamet gününde, kıyamet gününde sorulacaktır ve hesap edilecektir. Evet değerli kardeşlerim, bizim bu dünyaya bakışımız başkaların bakış gibi değildir. Biz her şeyde ibret alırız, her şeye nazar ederiz, her şeye bakarız, her şeyde deriz Ya Rabbi, Kâleku kullu şeyin, her şeyi yaratan sensin Ya Rabbi. Ne kadar büyük bir hikmetlerim var. Baktığımız şeyler bizim hoşumuza geçsin, hoşumuza gitmesin Onu Allah yaratmıştır. Onu Allah takdir etmiştir. Onu Allah onun hendesesini çizmiştir. Onu oy meyana getirmiştir. Gördüğümüz mesele sinek bile, ortalıkta uçan sinek bile. Ya Rabbi niçin yarattın diyemeyiz. Onu yaratan Allah'tır. Onun da bir gayesi vardır. O da bize hizmet etmek için bazı mansımı, manevi unsurlarla hizmet ediyordur. Diyemeyiz ey bizim Allah'ımız donuzun içi yenilmiyor. Niçin donuzu yarattın diyemeyiz. Şunu yaratan odur. Eğer donuz yaratılmasaydı donuzun ne olduğunu bilemezdik bizler. Yaratılmış onun da bir gayesi vardır. O bile o bile Allah'ı tesbik ediyordur. O bile Allah'ı ediyor O bile Allah'ı seviyordur değerli kardeşlerim. Evet, evet hal böyleyken hal böyleyken bizler nerede olursak olalım değerli kardeşlerim, nerede olursak olalım, her çekirdiğine düzen vermemiz, her zaman işi boynumuzun borcudur. Konuşmazdan önce sözümüze dikkat etmek. Adım atmazdan önce birbirimize gitmek Adım atmak atmazdan önce bir defa değil bin defa düşünmek. Kendimize çeki düzen vermek her şeyden önce imanın emridir ve Rabbimiz sallallahu, Rabbi sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere vermiş olduğu tavsiyedir değerli kardeşlerim. Evet gelelim Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerine. Evet Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre buyuruyor ki Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü bu tip düğünlere geldiğinde, bu tip düğünlere geldiğinde tavsiye ederdi. Abdurrahman bin Avf hazretlerine şöyle buyurdu. Ey Abdurrahman sen kızını everiyorsun, istersen bir koyun dahi olsun. İnsanları çağır, sahabeleri çağır da beraber olunuruz diye Abdurrahman'a bu tavsiyede bulunmuştur. Abdurrahman Hazretine, Binavf Hazretine, o büyük sahabeye bu tavsiyede bulunmuştur. İşte bizlerin de bu araya gelmesi, böyle bir araya bulunmamız, böyle sizler gibi hiç görmediğimiz yüzleri böyle yerlerde görmemiz elbette ki bütün Müslümanları sevindiriyor. Sen Müslüman kardeşinin yüzüne gülmeyi bile sadaka bileceksin. Yanına gitmeyi sadaka bileceksin. Onu ziyaret etmeyi sadaka bileceksin. Onun yanına varıp da hal ve hatır sormayı sadaka bileceksin. Müslümanlar her zaman bir araya gelmesi, bulunmaları, beraber olmaları elbette ki onların çarelerine, onların dertlerine, onların sıkıntılarına büyük fayda vermektedir. İşte bunlardan bir tanesi de, toplantılarınızdan bir tanesi de, bu tip toplantılmadan bir tanesi de velime halinde, düğün hallerinde, bu tip zifaf, zifaf, zifaf hallerinde bir araya gelmemiz Müslümanları kaynaştırıyor Müslümanlara çare veriyor Müslümanların derdine deva veriyor, Müslümanın kalbine su yapıyor, Müslümanların kalbini sevindiriyor. Müslümanlar bir araya gelmekten aciz olduk değerli kardeşlerim. Bildiğimize selam veriyoruz, bilmediğimize selam vermiyoruz. Bu kıyametin arap edinler. Allah'ın Resulüne diyor, zaman gelecek ki benim ümmetin bilmediklerine selam vermeyecekler. Bilmediklerinin hal ve hatırlarını soracaklar, başkalarının hal ve hatırını sormaktan da mahrum kalacaklar diye buyuruyor. Onun için bu büyük bir kayıptır değerli kardeşlerim. Bizler bir araya gelelim. Bir araya gelelim. Biriler biz bizler birbirimizi görelim ve biliyorsunuz İslam dininde İslam dininde günde 5 defa bir araya gelme vardır. Günde 5 defa bir araya gelme vardır. Kişi namazın evde kılması bile haramdır. Günahdır farz namazlarını cemaate gelecek. O cemaatte insanları görecek. Birbirini koklayacaklar. Birbirlerine bakacaklar. Birbirlerini okşayacaklar. Birbirlerine toka yapacaklar. Kalpten kalbe olan iman bir defa yakın ilişki kuracak yakın ilişki kuracak. Bu İslam dininde büyük bir fırsattır değerli kardeşlerim. İşte bu toplantılardan bir tanesi de böyle, bu tip hallerde, bu tip münasebetlerde bir araya gelmemizdir. Bundan dolayı toplantının ne kadar önem taşıdığını bildiği için Allah'ı Resulü Abdurrahman ediyor. Ey Abdurrahman Ey Abdurrahman Sen evlilik düzenini ayarla O münasibetlerden bir koyun dahi olsun Bir koyun dahi olsun Sen ümmetlerini Sen arkadaşlarını topla diye buyurmuştur Evet Ebu Hureyye radıyallahu anh Diyor ki Allah'ın Resulü Bu tip evliliklerde bulunduğunda Sahabe-i Evlenenlere şöyle derdi Bârekallâhu lekumâ Mubarek kafiyi kuma ve hayrofi kuma, Allah evleninizi mubarek eylesin derdi. Allah sizleri mübarek eylesin derdi. Allah sizleri her yerde hayırlı kılsın derdi. Biz de herkese bu kardeşlerimize Allah sizleri mubarek eylesin. Sizleri hayırlı kılsın, Sizleri her yerde hayırlı eylesin diye dua ediyoruz kardeşlerim. İşte bunlar bir araya geldiğimiz zaman oluyor. Bunlar tek halde olmuyor. Bunları bir araya geldiğimiz zaman, birbirimizi gördüğümüz zaman önce tanışıyoruz. Bu sünnettir. Allah'ın Resulü'nü sünnetidir. Bir mecliste bulunduğu zaman önce tanır, tanı, tanıtırlardı birbirlerini. Hal ve hatır sorarlardı. Ondan sonra Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü konuşacağı konu neyse ona başlardı. Biz daha geze. Geldik beş on Müslüman bir aradayız şu anda. Ne kadar güzel bir sohbet. Ne kadar güzel bir. Bizler değil değerli kardeşlerim. Melekler bile buraya hazır alıyor. Melekler bile hazır alıyor. Allah'ın Resulü ele diyor. Allah'ın Resulü ele... Allah'ın melekleri bile onları kapsam altına alırlar toplantılar olduğu zaman 15 derece zikirler yapılıyorsa Kur'an-ı Kerim okunuyorsa vaazlar ediliyorsa melekler bile onları gelir kapsam altına alırlar ve melekler derler ey bizim Allahımız senin kulların bir araya geldi seni zikre diyorlar peygamberlerin hadisini hatırlıyorlar diyerekten melekler o bilen Rabbimize alemu ennehu bi kulli şey her şeyi bilen Allah'a bu şekilde rica ederler ve bildirirler. Bu risaleyi ona sunarlar. Bu mesajı ona bildirirler. Allah'tan gelen nida'da oradaki bulunan, o meclisteki bulunan insanların günahların affedini, affettiğini o meleklere bindirir. Ne kadar bir hayırlı milletiz. Ne kadar bir hayırlı dinamen sobos. Ne kadar bir Güzel peygamberin ümmetiyiz ki o peygamber o peygamber sadece bizim peygamberimiz değil ve ma ersalnak illa rahmeten lil alamin ve ma ersalnak illa rahmeten lil alamin ve ma illa rahmeten lil alamin seni bütün alemler için bütün alemler için rahmet olaraktan gönderdik ey habibim diyor ey habibim diyor Cenab-ı Rabbil Alemin. işte kıymetimizi bilelim değerli kardeşlerim. Zamanımızı, varlığımızı boşa heder etmeyelim. Bizler böyle bir zatın ümmetiyiz. İnned din indallahi İslam. Bizler en makbul, afzal bütün dinlerin nesheden, nesheden dinin mensubuyuz. İslam dini. Hem ismiyle güzel, hem nesliyle güzel, hem her şeyiyle güzel. Ne kadar güzel bir şey. Allah'ım sana ne kadar hamd etsek, sana ne kadar şükretsek, sana ne kadar secde yapsak, sana ölünceye kadar alnımızı secdeden kaldırmasak, yine şu gözümüzün nimetini karşılamaz ey bizim Allah'ımız senin rahmetin çok senin bereketin çok senin bizlere senin bizlere ihsan ve ikramın çok senin bu ihsan ve inamını bütün ağaçlar kalem olsa bütün denizler boya olmuş olsa Kıyamete kadar yazılmış olsa, yedi dahi olmuş olsa bunların gene de senin nimetini yazmakla bitiremezler. Ey bizim Rabbimiz hamdü senaral olsun sana, hamdü senaral olsun sana, sana şükürler olsun. Ey bizim Rabbimiz sen bizleri bu Muhammed'in Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem senin ismiyle anılan bir kişinin ümmeti olaraktan, ümmeti olaraktan o ümmeti Muhammed eyledin. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Sana ne kadar şükredersek az olur çünkü sen bizlere, bizlere İslam dininin, İslam dininin miracı olan o Kur'an-ı Kerim'i, o Kur'an-ı Kerim'i bizlere hediye ettin. Armağan ettin. Onunla onun muhtevasıyla yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ondaki nuru sen bizlere göster ya Rabbi. Ondaki azameti bizlere gösterdiği gibi onları başkasına aktarmaya başkasına bildirmeye başkasına öğretmeye, başkasına nakşetmeye nasip eyle ya Rabbi. Bizle tebliğat gücü ver ya Rabbi. İrşad heyecanı ver ya Rabbi. Nitekim sahabelerine verdiğin gibi onlara o irşal şey heyecanı verdiğin gibi bizlere de aynısı veriyor Rabbi işte sahabe-i kiramlardan görüyorsunuz bugün Hindistan'da Hindistan'da, Azerbaycan'da, Buharistan'da, dünyanın her tarafında Resulü Zişan Efendi'nin cemalını gören o büyük sahabeler o mübarek vücutlarıyla oralarda şehit düşmüşler. Oralarda yatıyorlar. Orada kalkıyorlar. Orada, orada İslam dinini işletmek için, İslam dinini tepsit etmek için oraya kadar gitmişler. Yaya gittiler, Yoruldular. Bütün sıkıntılara katlandılar. Yolda yan kesicilere Karsalacı hayvanlara rastladılar ama aldırmadılar. Çünkü onların kayesi büyüktü. Onların gayesi her şeyden büyüktü. O kayede Allah'ın Resulü'nün sevgisini onun üzerine inen o mübarek Kur'an-ı Kerim'in nurunu bütün beşere nakşetmekti. Ve yaptılar. O şekilde de oldu. Onlar kıyamete kadar, onlar kıyamete kadar, onlar bizim aslımız. Bizler ise onun feriiz. Onları devamlı hayırla, devamlı gönüllle, Allah ondan razı olsun diyerekten anıyoruz. Bizler de bir şeyler yapalım ki bizlerden gelen sonda gelen nesiller de bizlere dua etsinler. Allah razı olsun desinler. Hiçse evlatlarımızı ihtiram. Hiçse yavrularımıza Kur'an-ı Kerim okuralım. Hiçse evlatlarımıza peygamberin peygamberin o güzel vasıflarını anlatalım da önce çocuklarımız ansın, daha sonra da başkaları anması kolay olur. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, ihmal İslam'da yoktur. gaflet ise hiç yoktur. Kafret ise İslam'da hiç yoktur. Kafreti ve ihmali atalım. Şu dinimize dünyamız gibi sarılalım. Nasıl ki dünyamızda sarılıyor isek, dinimize daha fazla sarılalım, sarılalım. Çünkü o çukura varıldığımız zaman bizde dinimizle anılacağız. O dinimizle sorulacağız. Servetimizle değil, malımızla değil, amelimizle sorulacağız. Beraberimizde azık ne aldıysak o gidecek. Onunla Allah bize soracak ne getirdin diyecek servetin değil, malın değil, evladın değil, hiçbir şeyin değil sadece ne getirdin buraya bu çukura neyle endin diye bunu soracaktır. Bazı hallerde değerli kardeşlerim mevzalarımızda meclislemde devamlı bunu hatırlatıyoruz niçin hatırlatıyoruz bunu hatırlayalım ki güzel yaşayalım bunu hatırlayalım ki kafil olmayalım bunu hatırlayalım ki Allah'ın Resulünü hakkıyla sevelim bunu hatırlayalım ki ya eyyühellezine amelettuklu hakkatu ölücete ve illa ve ey müslümanlar ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkunuz müslüman olaraktan ölünüz işte onun için hatırlıyoruz bunları onun için hatırlamak mecburiyetindeyiz Allah'ın Resulü ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem inni ben bulunduğum mecliste günde daha fazla yüzden daha fazla tövbe istiğfar ediyorum diyor. Tövbe istiğfar ediyorum diyor Allah'ın Resulü. Günahın yok ey Allah'ın Resulü. Senin sevabın çok ey Allah'ın Resulü. Sen rahmetsin ey Allah'ın Resulü. Evet sen böyle yaparken bizler neler yapmamız gerekiyor? Nasıl olmamız gerekiyor? Nasıl bir hayat çizmemiz gerekiyor? Nasıl bir kendimize hedef ayarlamamız gerekiyor? Nasıl o hedefe ulaşmamız gerekiyor? Bu hedefte belli. Gayet de belli. amaçta da belli. Her şeyde belli. Sağol. Sadece bir şey kaldı, o da heyecan. İslam heyecanı, İslam gayreti nitekim sahabelerde olduğu gibi. Evet değerli kardeşlerim, Allah bizleri gafletten korusun. Bizleri kendi uğruna sevmeyi nasip eylesin. Bizleri kendi uğruna nasip eyledi, sevmeyi nasip eylediği gibi aramızda da birbirlerimizi sevmeyi, saymayı nasip eylesin. Sevmeyi, saymayı nasip eylesin. Çünkü Allah'ın Resulü gene bir hadiste buyuruyor. La tu'minu hatta tuhibbu. Sizler birbirlerini sevmedikçe iman edemezsiniz. Birbirlerini sevmedikçe iman edemezsiniz. Birbirlerimizi seveceğiz. ولا تدخل cennete, sizler cennete giremezsiniz biz birbirlerini sevmedikçe bizler birbirlerimizi severin de cennetin kapısı bizler için açık olsun bizler bilmeliyiz birbirleri, birbirlerimizi hal vahtını soralım da Allah bizleri sevsin biz onun için seversek bizleri Allah da bizleri sever biz onun için peygamberi için bizler birbirimizi seversek Allah da bizleri sever biz onun yönünde yürümesini bilecek olursak Allahu yedafi anillezine aminu. Allah iman edenleri savunur. Ne kadar güzel bir ayet. Allah iman edenleri savunur. İşte bu şekilde iman eden bir kişilerin yegane savunucu her şeyden önce Allah'tır. Her şeyden önce Allah'tır değerli kardeşlerim. Evet bizler şu meclisimizde burada ve her nerede olursa olalım devamlı duamızda şunları söyleyelim. Ey Allah'ım sen bizleri, bizlere senin sevgini nasip eyle. Peygamberin sevgini nasip eyle. Bizleri hidayetten ayırma, nefsine uyan kullardan eyleme, kötü zümrelerin şerrinden bizleri koru. Dinimizi, diyanetimizi, vatanımızı, evlatlarımızı, kadınlarımızı, gençlerimizi islah eyle ya Rabbi. Her şeyden önce benim nefsimi islah eyle ya Rabbi duadı edelim de. Çünkü bizler ortada dönen bir nur gibi mülevver bir fervane olursak etrafa, etrafa, etrafa ne yaparız? Nurumuzu saçarız. Herkese belirtiriz. Bir Müslümanın bir yerde bulunması büyük bir nimettir. Bir Müslümanın bir yerde bulunması büyük bir nimettir. Çünkü o Müslümanın yegane dayandığı yer Allah'ın Resulüdür. Allah'ın Resulünün dayandığı yer Allah'tır. Allah'ın bizlere emin olduğu yer de Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de her şeyimiz vardır. Ne kadar mücevher sahibiyiz bunu bilelim. Ne kadar azamet sahibiyiz bunu bilelim. Ne kadar büyük bir peygambere ümmetiz bunu bilelim. Ne kadar bir büyük sevgi taşıyoruz. Şu kalbimizde bunu bilelim. Unutmayalım. Heyecanla yaşayalım. Dirayetle yaşayalım. Afleti bir taraf edelim. Bir gün gelir ki yaşadığımız şu tatlı günleri, hayva, o günlere bir daha dönsek, o günleri bir daha görsek, o geçtiği bir daha yaşasak, o insanları bir daha görsek diyerekten. O haller gelir zamanında, o hallere gelmez önünce tedbirlerimizi alalım. Yola çıkarken bile bakıyorsun ki lastiklerini, arabayın lastiklerini ayarlıyorsun. sahne sonuna bakıyorsun, bakımını yaptırıyorsun. Gideceğin 500 kilo veya 1000 kilometrelik yola o kadar gayret ediyorsun bir araba için. Sen vefatından sonra o kadar büyük yolla gideceksin ki yalnız gideceksin. Kimse de olmayacak, hiç kimse olmayacak. O gün hiç kimse birbirine sahip çıkmayacak. La keziru vazidetun vizra uchrâ. Hiçbir nefis diğer bir nefsin kaderini kaldırmayacak, günahını kaldırmayacaktır. İşte o zaman o günleri düşünerekten, bir gün hareket edeceğini çizgin çizginini al, kamçını al, atına bin. Bismillah tevekkül al Allah diyerekten, tevekkülün yeri Allah olsun. Allah'a tevekkül olursa, fuhu bu. Allah sana yeter. Allah bizlere her şeyden önce. İslam dirayeti versin. O sahabelere bağışlamış olduğu heyecanlardan Allah bizlere nasip eylesin. Onlara vermiş olduğu gayretten bizlere nasip eylesin. Nasıl ki onlar Allah'ın Resulünü, peygamberin cemalını gördüklerinde onların onların yüzüne yüzünü sürerlerdi sahabeler. Bizler de herkese görmedik ama onun hayalini onu yaşayaraktan, onun yolunda yarayaraktan, onun sevgisini severekten, aşkını yaşayaraktan ve diyelim ey bizim Allah'ımız o sahabelere verdiğin sevgiyi, saygıyı, hürmeti bizlere de ver de bizler de peygamber efendimizin cemalını burada göremedik. Hiç değilse ahirette görelim diyerekten. Allah'a yalvaralım. Ondan medit dinelim. Yegane medet kapısı, çare kapısı Allah'ın kapısıdır. Onun kapısını, elimizi devamlı çalalım. Biz uzatmasını bilirsek Allah bizlerin elini boş çevirmeyecektir. Çünkü o rahmet sahibidir. İhsan sahibidir, ikram sahibidir. Allah lütuf ve ihsan eylesin değerli kardeşlerim evet bizim esasında şeyimiz burada evlenmekle ilgiliydi. bu toplandı o kayı ile gelmiş konumuzu açmış olduk bazı hallerde hakkınızı helal ediniz çünkü her zaman sizleri göremiyoruz her zaman sizleri bir arada bulamıyoruz bundan dolayı bu bulunmayı toplantıyı bir araya gelmiş bir fırsat biliyorum ben şahsen olaraktan bu fırsatı da değerlendirmeye çalışıyoruz bütün bu amellerimizi Allah riyadan korusun onun rızasına muvaffak eylesin. Onun rızasına muvaffak eylediği gibi bu duyduklarımızı da başkalarına aktarmayı nasip eylesin. Duyduklarımızı da başkalarına aktarmayı nasip eylesin. Allah kafletten bizleri korusun. Ve ahiru davan enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve ala ala Muhammed.